Muhterem Hocam, tefekkür nedir? Hakiki tefekkürü nasıl anlamamız gerekir? Hüzün ile tefekkür arasında nasıl bir ittibat vardır? Tefekkürde peygamberlik mesleği aslında. Kendi de tavsiye ediyor. Ala ilahi, İlâhî hâyâtü beyyinâtı künni emr'leri tefekkür edin diyor. Zâtülü'yete kadar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 Ya hayır konuşacak, sürekli sözünü evirip, çevirip, hayra getirecek. Bu hayır, Allah adına bir hayır olacak. Allah için hayırlı bir iş. Efendimiz'in yoluyla alakalı hayırlı bir iş olacak. Müslümanlara nasihat manasında hayır olacak. Ad-Dinu i Şerifi ile onun açılımında gördüğümüz çerçevede olacak. Veya sükut edecek. Sükutu da tefekkürdür. Yani tam müminin, kamil müminin mütemadi hali dururken düşünecek. Kafasında değişik şeyler evirip çevirecek. Ben buna başka şeyleri de ilave edebilirim. Mesela ümmeti Muhammed'in bugün maruz kaldığı, tarihinde hiçbir zaman maruz kalmadığı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 zatü lüye her şeyden bir yol bulup imanının marifetini derinleştirme şeklinde anlamamak lazım. Aynı zamanda dinin İslamı i İslam'ın yeryüzünde etme, sağlam oturmasını sağlama, varsa gayrileri bertaraf etme, o gayriileri bertaraf etme adına alternatif düşünceler üretme, bütün bunlar hepsi tefekkür kategorisine girer.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 Belki bunlar da biraz bencillikte olabilir yani. İnsan kendi marifeti adına, kendi muhabbeti adına, kendi zevki ruhanisi adına, kendi aşkı şevka adına olabilir bazen. Kaçık olabilir bunlarda. Fakat şu dini mübini İslam'ın yeryüzünde yeniden şehval açması, mülahazasıyla oturup kalkma, hep onu düşünme, yollar, yöntemler arama, onun da uykusunu kaçırma, onunla delirme, onunla geceleri kalkıp dolaşma, sık sık onun insanın beynine vurmasıyla onun rahatsızlığını yaşama bunlar ali derecede tefekkür seviyesinde hususlardır. Çünkü hepsi zat-ı ait şeylerdir. Nebinin bayrağının başka bayraklar altında olması dinimiz adına bizim için bir zülümdür.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 O istikametteki düşünce değerli bir düşüncedir. Belki bunlardan bazıları vesiledir, vasadır ama gaye ölçüsünde, gayeye yakın çok büyük vesilelerdir. Şimdi bazen hüzünle tefekkür böyle iç içi olabilir işte halihazırda olduğu gibi. Bütün bunlar, bunlar karşısında çaresizlikten dolayı hüzün duyma, Allah'a inanmışlığın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 ve diğer taraftan da bunların düşünülmesi meselesi var. Esas, yani nasıl yaparız ki acaba biz? Bu da meselenin tefekkür yanı olur bu. Ama genelde tüzün ve tefekkür dendiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mahsus, büyüklere mahsus şey esasen, ben Müslümanlık adına çizgimi koruyamadım. Onun hüznünü taşıma. Çizgimi korumam için ne türlü bir marifet ufkuna ulaşmam lazım? Meselenin tefekkür yanı. Beni bir akibet bekliyor. Bir suyu akıbet midir, hüsnü akıbet midir? Sabah akşam dualarımda Allah'ım mahsin akıbetena nafil umuri külla ve ecirna minh dünya ve azabil ahire diyoruz. Allah'ım akibetimizi her zaman güzel yap. Bizi dünya ve güzelliklerine ulaştır. Ve kötülüklerden de siyanet uyur. Şimdi kendisini bekleyen böyle bir akibet varsa bu insan hüzn içindedir sürekli.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 aslında ruhumuzda bulunan varsa bu hüznü, ruhu, dimağımızda bulunan varsa şayet bu tefekkürü başkalarına aşılama, derd edinliğimiz şeyleri alemin derdi haline getirme. Ve böylece düşünmeyi herkesin iş haline getirme, hüznü herkesin iş haline getirme, bu zımni, bu manevi duaları külli birer dua haline getirme ki kabul -i karin olsun.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 Gönülden ah edenin her ahına icabet edilmiştir. Ona doğru içten yükselen hiçbir ses cevapsız kalmamıştır. Elverir ki biz sesimizi gönlümüzün sesi haline getirelim. Onun hali hüznü daimdi. Hayatında üç kere gülmüştü. İnsanlarla karşılaşınca hep tebessüm ediyordu onların hatırına.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 Rabim ala tuhibbu ve la tarda men la yakhafuke ve la yerhamna erzuqna hayre'd dunya ve'l ahire inneke ala kulli şey'in kadir. Allah'ım günahlarımızla, hatalarımızla, masiyetlerimizle, çirkin görülen tavır ve davranışlarımızla ve senin sevip hoşnut olmadığın şeylerle bunları işlediğimizden dolayı zalimleri bize musallat etme dünyada. Deme.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 akılla fikirle şuurla serfiraz kılan Allah'a karşı ayıp olmaz. Rabbena aleike tevekkelnâ ve ileyke ve ileykel Rabbim sana tevekkül olduk, tevekkül ettik. Sana döndük. Ve Sana inabet ettik ve sana dönüyoruz. Mesir sensin dedikten sonra Rabbena la tec'alna fitneten lillezîne kferû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 Sonu onun nazarın merhametine müracaat ediliyor. Sonra da onun nusreti ve inayeti dileniliyor. Şimdi orada İbrahim Aleyhisselam diyor onu. Rabbena alecjalna fitneten lillezine keferu ve'fir lana diyor. Mağfiret buyur. İnneke entel azizul hakim diyor. Hazreti Musa Rabbi in zalemtu nefsî diyor. Nefsimle zulmettim beni mağfiret buyur diyor. Yunus fimmette la ilahe illa ente subhaneke inni kuntünnet zalimin diyor. Hz. Eyyub aleyhisselam, Rabbi inni messeniyed dur hala arz ve ente rahimin diyor. O ribbyun dediğimiz zatlar kendini hakkı adamış, Rabbani olanlar ilim erbabı ribbyun kelimesine gelince hakkı adammış ruhlar. Ve kimi de Nabi'yi katille, onunla birlikte birçok kişiyle katil oldu. Başlarına gelen şeylerden dolayı katiyen gevşekliğe düşmediler. Bizler de onları kurtarmak için çok çalıştık. Bizler de onları kurtarmak için çok çalıştık. Bizler de onları kurtarmak için çok çalıştık. Bizler de onları Bunlar başına gelse ama katiyen eğilmiyor, katiyen bel kırmıyor, boyun bükmüyor onlar karşısında. Allahu yehbu sabirin. Allah dişini sıkıp sabredenleri sever. Bunlar işte diyor. Ve ma kana onların sözü, illa ankalu şu oldu başka değil. Sözleri şu oldu. Hep şunu dediler. Rabbena firlana, zinuvena.